Çevirme! aynı şey için, çevirme! Ben fotoğrafta yüze bakamadım! Ne? Anlatırım ama dalga geçmek yok! Kimseye söylemeyeceksin! Söz mü? Söz! Ben fotoğraflarda ölümü görüyorum! Ne? Ölümü görüyorum! Hangi ölümü? Fotoğrafını çekeceğim kişi hemen ölecekse... ...görüyorum! Hadi lan, saçmalık! Bak sen de Doktorlar da inanmalısın! Ama... Öyle. Üç gün evvel bir güzel bir adamı fotoğrafı çekti. Tam karta basarken, o zaman böyle poğaç bavan yoktu. Tam karta basarken bir deli geldi. İçinden bir ses, bu adam ölecek dedi. Tabii ki bildim. Ama adam kafadan çıkarken kalp kaç yüzü geçiyordu. Orada değildi. Artık yaşayan hiçbir çocuk canım kadar apna